Merhabalar, Yeni Bir Söz programına daha hoş geldiniz. Ee, ben Deniz ve arkadaşım Gizem'le birlikte bugün Özgeder'e bağlanacağız. Ee, Özgeder'den Erkan Sert'le birlikte görüşeceğiz. Kendileri e, tutuklu çocuklar üzerine çalışma yapan, e, cezaevinden çıkan çocuklar üzerine çalışma yapan ve çok şahane internet sitesine sahip bir e, kuruluş diyelim. Ee, Gizem'cim birazcık siteyi sen araştırdın, takip ettin. Ee, bilgi verir misin bize site üzerine? Tabii. Ankara, İzmir ve Elazığ'da bulunan ceza in infaz kurumlarından tahliye olmuş çocuklara ve gençlere destek sunmayı e, amaçlamışlardır. Site aslında e, her şeye cevap var yani o sitenin içerisinde. Hı hı. E, hangi çocuklar nasıl e, başvuru yapabilir, onlar nasıl destek olabilirler. Hı hı. Çok eğlenceli bir site bence. Hani i̇çi rahat bir site. Öyle evet. yani. Erkan Bey telefondaymış sanırım. Kendisine merhaba diyelim. Erkan Bey merhaba. Merhabalar. Ee, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Sonra da Özgedar ve internet sitesi ve kurumun diğer çalışmaları üzerine konuşalım. Tabii ki. Ben Erkan Sert. Yaklaşık 10 yıldan beri profesyonel olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yürütmekteyim. Ee, yaklaşık beş yıldan beri de e, çocuk hakları üzerine uzmanlaşmış bulunuyorum. Çocuk hakları çalışmaları yapıyorum. Ee, peki birazcık Özge derden bahsedersek? Ee, Özgüründen yoksun gençlerle dayanışma derneği e, 1999 yılında kurulmuş bir dernek. E, daha çok risk altındaki çocuklar e, üzerine çalışmalar yürüten bir dernek. E, Birçok e, çalışmamız oldu. E, mesela Çocuk Ergen Danışma ve danışman Merkezimiz var. E, Çadam kısa isimli. E, bu projede, bu çalışmada e, hem çocuklara e, psikolojik destek e, hem de e, sosyal, kültürel ve e, sporsal faaliyetler üzerine çalışmalar yürütüyoruz. E, onun dışında belli e, her sene farklı konular üzerinde belli e, konularda e, çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin bir sene ana konumuz çocuk hakları oluyor. Diğer bir sene insan hakları oluyor. Başka bir sene toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yürüttük. En son ötekileştirme üzerine bir çalışma yaptık. Şimdi de gençlere ve çocuklara destek olmak amacıyla gençlik destek hattını faaliyete sokmuş bulunmaktayız. Önce Gençlik Destek Hattı nedir diye sormayacağım. Aslında e, nasıl bir araya geldiniz ve bu fikir nereden çıktı diye merak ediyorum. Hı hı. E, aslında e, Avrupa'da e, bu, bu tür hatların birçok örneği var. E, biz de yaptığımız araştırmalar sonucunda e, bu tür e, böyle çalışma yürüten bir hattın Türkiye'de olmadığı e, fark, olmadığının farkına vardık ve e, aslında e, Türkiye için bu tür e, Çalışma yapan bir hattın e, olması gerektiğini e, kanaatine vardık. E, böylelikle işte araştırmalarımız devam etti. Ho Hollanda ve İngiltere'deki e, örnekleri inceledik özellikle. E, çocukta, çocuklara yönelik, gençlere yönelik destek katlarını inceledik. E, ondan sonra e, Türkiye'de de olmadığını öğrenince... E, daha da fazla heyecanlanarak e, bu çalışmayı oluşturduk aslında. E, bu çalışma zaten tek ay değil. Sadece e, Özgürlüğünden Yoksun Gençler Danışma Derneği'nin değil, Adalet Bakanlığı ve e, Birtişkansı'nın iş işbirliğiyle yürüttüğü bir çalışma aslında. E, çocuklara ve gençlere yönelik danışmanlık hizmeti sunmayan başlayan e, bir destek çalışma hattı. Peki çocuklara ve gençlere yönelik e, bir destek projesi bu. Fakat sanırım işin özü özgürlüğünden yoksun çocuklarla yapılan bir çalışma olması. Ee, yani aslında şey e, ilk olarak böyle başladık evet. E, hı hı. Çünkü e, Türkiye açısından hem yeni bir e, alandı bu. E, hem de pek e, aslında e, gençlerin ve çocukların e, bir anda e, ilgi duyabileceği bir alan olmadığını düşündük. O yüzden daha çok e, Özgeder'in kendi çalışmalarının onan risk altındaki çocukları kapsayarak e, tahliye sonrası gençleri gençler üzerine bir e, çalışma başlatalım dedik. Pilot olarak da e, Üç, üç il seçtik. E, Elazığ, Ankara ve İzmir olarak. E, bu üç bir ilde başladı çalışma evet. E, ama Eylül'den sonra büyük olasılıkla İstanbul'u da katacağız. E, ve daha sonrasında hedefimiz aslında tüm Türkiye ve e, sadece tahliye sonrası gençler değil risk altındaki tüm çocuklar olacak. Siteye ilk baktığım zaman Ankara ve İzmir hızlıyı gördüm ve direkt neden İstanbul yok veya neden başka bir il yok diye düşünmüştüm aslında bunu cevabını çok merak ediyordum soracaktım hı hı. aslında hani bence başka illerde de olması çok daha mantıklı hı hı. yani geliştirilmesi gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Aslında İzmir, Elazığ ve Ankara'nın neden olduğunu şöyle açıklayabilirim. Eğitim evleri yalnızca bu üç ilde var ve tahliye sonrası gençleri ilk aşamada amaçladığımız için bu üç ili pilot olarak seçtik. Ama risk altında ki çocuklar aslında tüm Türkiye'de, dünyada da fazlasıyla var risk altında bulunan çocuklar. Türkiye'de de tabii ki ilk önce bir pilot olarak başlayalım, önümüzü görelim, biraz deneyim kazanalım. Ondan sonra İstanbul'da katalım ve İstanbul'dan sonra tüm Türkiye'ye yayılalım istiyoruz. Peki tahliye edilmiş gençlerin sorunları üzerine durduğunuzu söylediniz. Tahliye edilmiş bir gencin bence bir sürü sorunu vardır. Yani e, psikolojik olarak, ruhsal olarak ya da fiziki olarak. Peki ilk önce e, hedeflediğiniz amaç ne? Yani tahliye edilmiş bir gencin ilk önce ve sizin öncelikli olarak çözmek istediğiniz sorunu ne? E, aslında bize gelen telefonlarda e, başlıca sorunlar e, genel olarak e, bir barınma, e, iki e, aileye ulaşmak için e, çekilen sıkıntı, e, üç de bulundukları sosyal ortam, dışında farklı ortamlara geçme istekleri, e, tüm bunları e, tabii ki e, projenin içerisinde de e, yer aldığı gibi farklı yönlendirmenli e, çözümlemeye çalışıyoruz aslında. E, şimdiye kadar da gelen telefonlar içerisinde e, hemen hemen hepsini çözümledik e, ve çözümlemeye de devam edeceğiz. E, Çocukların Tabii ki e, bir tahliye sonrası e, tahliye olan çocukların ve gençlerin e, fazlasıyla sorunları var katılıyorum buna e, özellikle istihdam problemi olabiliyor eğitim problemleri olabiliyor e, bu konuda da e, belli kurumlarla işbirliği içerisinde e, hem eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için hem de eğer çalışma hayatına sürdürmek istiyorlarsa çalışmak istiyorlarsa e, meslek edin, edinmeleri için meslek eğitim kurslarına yönlendirmelerimiz söz konusu Peki Gizledik nasıl sağlanabiliyor? Bence çocukların korkmuyor mu? Arayıp sorunlarını anlatabilmek için çekindikleri oluyor mu? Veya söylemekten korktukları şeyler oluyor mu? Ee, tabii ki oluyor. Bu... Yavaş yavaş e, konuşmayla e, ve e, güven kazanmayla alakalı olan bir şey. E, biz e, bu çalışma öncesinde hatta çalışacak arkadaşlarımızla birlikte e, üç tane e, Gençlik Destek Hattı çalışanlarını yönelik. Eğitimler düzenledik. Bu eğitimlerin başında iletişim vardı. E, ondan sonra psikolojik e, destek sağlanmasıyla ilgili çocuğa yaklaşımla alakalı e, eğitim çalışmaları gerçekleşti. Aynı zamanda yabancı uzmanları da konuk ettik ve ee, bu, bu tür hatlarda çalışan yabancı uzmanların deneyimlerinden de faydalandık ee, bu konuda da hazır olduğumuz için ve çocukla bire bir, çocuklarla birebir konuşurken onları rahatlatabildiğimiz için açıkçası ilk aşamada zorlansak bile ikinci ve üçüncü aşamalarda çocuklar zaten kendiliğinden söz etmeye başladılar hikayelerini anlatmaya başladılar ee, daha önceki çektiğimiz programlarda bir program çekmiştik ve Pozantı cezaevinde şiddete maruz kalan çocuklar üzerine bir konuda çalışmıştık. Sizin de yaptığınız iş doğrultusunda <gülüyor> suça itilmiş çocuklar, cezaevinden çıkan çocuklar ve onlara nasıl psikolojik yardımda bulunabilir üzerine. Peki suça itilmiş bir çocuk sizce cezaevine girmeden de tırnak içinde bunu söylüyorum ıslah edilebilir mi? Ya da bunun yöntemi ne olmalı? Yani daha önce konuştuğumuz konuk kesinlikle çocukların cezaevine e, girmemesi gerektiğinden bahsediyordu. Başka bir yaptırım olması gerektiğinden bahsediyordu. Sizin bu konuya bakış açınız ne? Ee, aslında tabii ki e, Türkiye'de e, ço ço çocukların e, suça eğitilmeden önce önlenebilecek bir çok fazla çalışma yok, önleyebilecek çok fazla çalışma yok. Ee, aslında hatta bizim birinci il amacımız da bu. Yani çocukların e, suça itilmeden önce e, suç işlemelerine e, engel olabilmek. E, ama e, tabii ki e, Türkiye geneline yayıldığımızda ve çocuklarla daha çok görüşme imkanı yakaladığımızda... E, bu desteği sunabileceğimize inanıyorum ben. Ee, ancak e, tabii ki sadece e, çocukla telefon üzerinden kurulan iletişim değil, e, onun yaşadığı sosyal çevreden yola çıkarak e, okul hayatındaki veya eğer e, sokakta çalışmak durumunda kalan veya çalışma hayatında e, bulunmak durumunda kalan çocukla arada birebir ilgilenmek aslında. E, bunun için de tabii ki e, belli bir süreç ve... E, Belli anlamda da e, deneyimlerimizin artması gerekiyor. E, bu da biraz e, yavaş yavaş gelişiyor. E, gel, daha da geliştikçe bence bunların önüne de geçebiliriz. Tabii ki yani suç etilmeden önce e, okulla veya aileyle e, ve e, sosyal hizmet birimleriyle birlikte çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Peki sizinle iletişime geçen çocukların aileleriyle de irtibat kuruyor musunuz? Evet kuruyoruz. Bugüne kadar çocukların aileleriyle iletişim halinde olduk. <gülüyor> Genellikle zaten tahliye olduktan sonra eve ulaş ulaşmamadıkları konusunda ve başka çocukların talepleri doğrultusunda destek olabileceğimiz durumlar varsa ailelerle görüştük. Kısa bir müzik arası verelim şimdi. Tekrardan konuşmaya devam edeceğiz. Sağ olun teşekkür ederim. Şarkımızı dinledik ve tekrardan e, Erkan Bey ile birlikteyiz. E, konuyu toparlamamız gerekirse kısaca Özgeder'den e, Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkmış çocuklarla birlikte internet üzerinden iletişime getirilmesi ve onlarla irtibat kurulması üzerine bir konudan bahsediyoruz. Peki evet. e, Erkan Bey. Buyurun. E, programımızın ilk yarısında daha önce başka çalışmalar yaptığınızdan da bahsetmiştiniz. Evet. Evet. Peki bu çalışmalardan birazcık hani bahsederseniz ve bu çalışmalar hala devam ediyor mu yoksa yapıldı ve bitti mi? Aslında çalışmalarımızdaki dernek olarak bakış açımız asla çalışmaları bitirmek değil, sürdürülebilirlik noktasında devam edebilmek. Sürdürülebilmek çok önemli bizim için. Tabii ki çocuk haklarının temel ilkelerinden biri olan çocuğun korunması ve yüksek yararlı ilkesine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz yakın bir zaman içerisinde yani Eylül ayı ile birlikte daha çok okullar da açılmaya başlanından sonra e, çocuklarla birlikte toplumsal cinsiyet e, eğitimlerimize devam edeceğiz. E, onun dışında zaten e, periyodik olarak belli dönemlerde bize gelen talepler doğrultusunda e, okullarda insan hakları ve çocuk hakları eğitimlerimiz devam ediyor. E, bunun dışında e, Ayrıca e, çocuğun katılımı bizim çocukların ve gençlerin katılımı bizim için çok önemli olduğu için e, belli konularda belli konular üzerine e, çocuklarla birlikte eğitim programlarımız devam ediyor. E, diğer bir yandan tabii ki sosyal e, kültürel durumlar da eksik kalmaması gerektiği için e, drama çalışmalarımız, ritim çalışmalarımız, e, buna bağlı olarak sporsal faaliyetlerimiz de devam et, ediyor. Peki çocukların bu gibi çalışmalardan, projelerden nasıl haberi haber oluyor? Mesela telefon hattını nasıl yaygınlaştırıyorsunuz? Tabii ki en büyük destekçimiz medya. Aslında çocuk ve medya üzerine de çalışmalar gerçekleştirdik daha önce. Çocuklarla birlikte farklı gazeteleri inceleyip haberler üzerine fikirlerini ve kendi gazetelerini yaratmaları üzerine çalışmalar da gerçekleştirdik. Bizim de en büyük destekçimiz bu konuda yine her zamanki gibi medya, medya aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca şu anda sadece sınırlı olarak... Eğitim evlerinde asılı olsa da e, hem gençlik destek aktının e, mail adresi, e, pardon, web adresinin yer aldığı, e, aynı zamanda telefonunun yer aldığı kartlar var. O kartları dağıtıyoruz. E, bunun dışında da e, belli yerlerde e, çocukların ulaşabileceği belli yerlerde e, apışlarımız asılmış durumda. E, böyle yaygınlaştırma yoluyla e, çalışmamızı duyurmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki geri dönüşüm nasıl oluyor? Hani yoğun şekilde arayan talepler oluyor mu? <gülüyor> ee, şu ana kadar e, hattımızı arayan e, oldukça fazla gencimiz var. E, tabii ki e, sınırlı olduğu için, tahliye sonrası olduğu için... E, Türkiye genelinde ve e, yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığı için de e, aramalarımız çok e, yoğun değil. E, risk altındaki çocuklar babında ama tahliye sonrası çocuklar e, anlamında çok ciddi anlamda aramalarımız var. E, bu, bu konuda da zaten e, devam ediyoruz. Ayrıca aslında e, tekrarlamak gerekirse ya da duyurmak gerekirse www gençlikdestekhaddi.org adresinden de aslında bize yazın köşesinden sistemimize kayıt olup bizimle mailleşme imkanı olabiliyor gençlerin ve çocukların. Bu sistemin aslında yaygınlaştırılması için de çabalıyoruz son zamanlarda. Daha fazla illerde bu tür destek adları kurulsa daha çok geri dönüşüm olacağına inanıyorum ki ülkemizde ülkemizin de böyle bir şeye çok fazla ihtiyacı var. Peki evet. bütçeyi nasıl buluyorsunuz? Ee, tabii ki e, çalışmalarımızı e, farklı kurumlardan destek alarak sürdürüyoruz. E, bu çalışmanın e, ana e, destekçilerinden bir tanesi Hollanda Büyükelçiliği, e, ikinci ana destekçilerimizden bir, bir, bir tanesi de İngiltere Büyükelçiliği. E, bu destekle sürdürüyoruz şu anda. İdari açısından da sponsor destekleri ile yürütmeyi düşünüyoruz açıkçası. Sponsorluk aracılığıyla da bu çalışmayı yürütmek istiyoruz. Peki bu projenin devam nasıl gelecek? Yani daha ne kadar devam ettirmeyi planlıyorsunuz ya da yeni olarak üstüne neler eklemeyi planlıyorsunuz? Açıkçası örnekte üzerinden gitmek gerekirse yani Chartline yani İngiltere'deki Chartline yaklaşık olarak. 15 yıldan beri devamlı devam ediyor ee, yani ilk başladıklarında iki kişi başlamışlardı şimdi Tamam başlamışlar ve şu anda tamamıyla profesyonel bir ekip ve ayrıca gönüller aracıyla yürütüyorlar ee, bizim de amacımız bu aslında ee, biz de çok e, küçükten başlayarak daha da büyümeye hedefluz ee, ilk önce dediğim gibi e, yapı taşları bir otursun oturduktan sonra e, temeli sağlamlaştırdıktan sonra katları yavaş yavaş çıkmaya devam edeceğiz yani e, Sürdürebilirlik sürdürülebilirlik bizim için en önemli nokta şu anda ve şu anda da devam ediyoruz çalışmamız açıkçası. Nereye kadar gider şu anda bir şey söylemiyorum hı hı. ama bizim de hedefimiz aslında çaytlan gibi kalıcı bir at olabilmek. Peki projenin örneklerini İngiltere ve Hollanda'dan aldığınızı söylemiştiniz. Hı hı. Yani dünyadaki en iyi örnekler o ülkelerde miydi? Evet, açıkçası o ülkelerde aslında Avrupa'da sadece bir veya iki tane değil, birden fazla belli bölgelere ayrılmış durumda destek hatları var. Dünyada araştırmalarımız sonucunda gençlik destek katlı olmayan 5-6 ülke arasındaydık ama şu anda bizim de gençlik destek hattımız var. Uluslararası Child Mind üye olduk. Ee, orada da artık, e, oradan da bir şekilde e, görüşmelerimiz oluyor ve oradan da destek alıyoruz. Ee, aslında ileriye dönük gönüllü eğitim programlarımız olacak. Özellikle İstanbul'da düşünüyoruz. Ee, belki e, böylelikle yavaş yavaş daha da büyütebiliriz. Türkiye geneline yaymak istiyoruz aslında. Peki gönüllü eğitim programlarına katılım şartı gibi bir şey olacak mı? Belki bunun üzerine de birazcık hani bilgi verebiliriz programımızı dinleyen ve hani gönüllü olmak isteyenler varsa. Aslında tabii ki şey gönüllüye bakış açısı gönüllülük gönüllülükte sorumluluk esastır. Bizim için bu sorumluluğu esas alan arkadaşları başvurabilirler. Ayrıca Facebook üzerinde de Gençlik Destek Ağı'nın bir sitesi sayfası var. O sayfadan da takip edebilirler. Oraya da yazabilirler. Gönüllü olmak isteyen arkadaşlar e, başvurduğu zaman e, her, her halükarda geri dönüyoruz ve iletişime geçiyoruz kendileriyle. Peki, Herhangi bir şeyimiz yok açıkçası. Peki iletişim numarasını tekrar verebilir misiniz? Tabii ki. E, Gençlik Destek Hattı'nın iletişim numarası 0800314 070 e, İnternet adresi de www.gençlikdestekhatti.org ee, peki bu numaraya iletişim ücretsiz sanırım internet sitemizde böyle bir ibare vardı. Evet, evet ücretsiz. Hı -hı. O zaman numarayı tekrar verelim. 0800 314 070. Aynen, evet. Hı -hı. Ee, peki programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Fakat, Sizlerle konuşmak e çok güzeldi. Teşekkürler, sizinle sohbet etmek de çok güzeldi. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ve umarım destek hatlarına ihtiyacımız kalmadı. Çocukların gerçekten özgürce kendilerini ifade edebildiği ve çocuk haklarını ihtiyaç duymadan kendi istekleri doğrultusunda yaşayabileceği bir dünya diliyorum. Peki hala o zaman son bir şarkımız daha var. Çok teşekkür ediyoruz Erkan Bey teşekkür size. Teşekkür ederim sağ olun iyi yayınlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Son bir şarkımızı daha dinleyelim ardından veda etmek için buradayız. Thank <laughs> you. The clock says it's time to close now. I guess I'd better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past all stuffed. Let me sleep all night in your soul kitchen Sevgili Söz Küçüğün dinleyenleri bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı